Orbegino Vuelven otoño Atardeser Miro la luna Mientras miro Mirar a cuchara De café Del último café De tus labios Con frío Pidieron esa bella Davul, dün suspino, tu desden, devok sin razón te escucho sin testes, lo nuestro termino dijiste en un adiós de azúcar y de hielo, el café, que el amor, que el olvido el vértigo final tan rencor tu morir y entonces comprendí mi soledad, sin para qué. yo vi a ofrecí, el último café. Acuerdo tu desdén, tevoques sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste, en un adiós de azúcar y de miel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final, el rencor. Si con mi soledad, sin para qué yo vi ay, te el último gol. Merhabalar sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da El Fuyece programında Tango'nun büyülü kutusunu aralıyoruz hep birlikte bugün. Bugün stüdyoda çok keyifli bir konuğum var sevgili Aydın Koca Musaoğlu bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar, merhabalar. dinleyicilerimize de. de. Bugün birlikte Tango Filmleri Festivali hakkında konuşacağız. Tangoist Dans Okulu'nun evet. organize ettiği sevgili Aydın Koca Musaoğlu ile birlikte seçkileri de birlikte yaptık. Az önce El Ultimo Cafe ile başladık. Bir Darianzo parçasıydı. Stamponi'nin bestesiydi. Vokalde de Jorge Valdes vardı. El Ultimo Cafe ile bir e, giriş yapmış olduk Elfoje, tekrar hoş geldiniz sevgili Aydın Kocaman müsağolun. Şimdi ben geçen hafta bu Tango Filmleri Festivali ile ilgili küçük bir anons yaptım 20-22 evet. Eylül tarihleri arasında e, yer alacak. Ama şimdi sizden bu festivalin kapsamını bir genel olarak dinleyelim isterseniz. Aslında öncelikle son bir haftadır kızımla paylaştığım bir ile beraber sesimin e, enteresan olacağını düşünüyorum. Dinleyicilere geçeceğini sende. düşünüyorum ama e, enerjimizin bir olması dileğiyle. E, Sinefliya Tang Tangera e, aslında gezici dünyada ilk ve tek olan e, gezici tango kısa film festival ve belgeselin e, ...oluşturulmasıyla resmi seçkilerle 30 ülkeden toplamda 250 ve üzeri çağdaş film prodüksiyonlarından oluşan bir arşivle... ...gelen Leonel Mitre'nin öncülüğünde e, oluşturacağımız ve gerçekleştireceğimiz bir festival. Aslında burada hedeflediğimiz şeylerden bir tanesi sadece filmle kalmayıp bu işin... E, derinine bakmaya çalışacağız. dans nedir dans olgusunu sorgulamaya çalışacağız. Hı hı. katılımcılarımızla beraber ondan sonra onları da deneyime davet edeceğiz. Önce yani bu, o zaman... kom, bu bir e, komplike bir yaklaşım olacak. E, festival zaten amaçlarından bir tanesi de bu olmalı. İnsanları biraz bilgilendirmeli, deneyim sahibi yapmalı. Yeni durumlardan haberdar etmeli. En çok da birlikte bir araya gelip sinerji oluşturmaları için yapılan organizasyonlardır aslında. O zaman şunun altını çizebiliriz burada ki bu e, tango severlere, tangoculara yönelik değil. E, herkese açık olan bir evet, tabii, tabii, festival. Tabii tabii tabii tamamen, tamamen herkesin, düşüncemiz bu noktada. Herkesin katılabileceği bir festival. Zaten programdan şöyle kısaca söz edersek. Cumartesi günü özellikle cuma günü bir siz karşı Karşılama milongası diyelim. Bir açılış milongasıyla evet, evet, evet. karşılıyorsunuz festivali. E, cumartesi günü e, saat iki buçukta Pichico filminin gösterimiyle başlıyor. Arkasından saat dörtte Sinefiliya Tangeran'ın özel seçkilerinden oluşan evet. e, tango ile ilgili en iyi kısa filmlerin... E, yer aldı. 4-5 film sanırım evet, gösterilecek herhalde. Sanırım Öyle bir ikinci bir film gösterimi var. 4 ile 5 buçuk arasında. Daha sonra bir e, kahve molası ve ardından sizin de bir tango yolculuğu üzerine sohbet. Evet o sohbeti gerçekleştiriyoruz. Var. E, buna da yine herkes e, katılabilir. Özellikle evet, tangoya de, merak de. duyan herkes katılabilir. Arkasından da 7 ile 8 arası bir tango atölyesi gerçekleştiriyor musunuz? Kesinlikle evet. Doğrudur. O nasıl olacak? Tango atölyesi şey? aslında konuştuğumuz bir e, bir noktada seyrettiğimiz, hissettiğimiz e, bir durumu deneyimleme üzerine kurgulu olacak. Buradaki asıl hedeflerimizden bir tanesi aslında Eylül'ün bize getirmiş olduğu o güzel esintinin hmm. e, iklimin değişikliğiyle beraber bedenine adapte olma, ruhuna adapte olma sürecini hmm. yaşadığımız bu zamanlarda tercihlerimiz ama daha çok, <gülüyor> tabii okul özür dilerim, e, okul döneminin vermiş olduğu bir ee, okul döneminin vermiş olduğu bir çalışma e, var ama biz insanları o şeyden çıkartıp e, okulların açılmasıyla beraber yeni heyecanını başlatıp daha sonra kendileriyle ilgili e, gelişimleriyle ilgili ve yeni enerjileri tanımalarıyla ilgili bir durum yaratmak istedik ve ürünü seçmemizin sebebi de oydu ee, Atölyede tam olarak ne yapılacak Atölyede e, bir kere Öncelikle dansı konuşacağız çünkü dans Almayışı içerisinde çok farklı algılarımız var Çok yanlış olabilecek Çok yanlış olabilecek algılarımız söz konusu <gülüyor> Bunları zaten gözlemliyorum Çünkü uzun zamandır e, Okulumda e, bilgi paylaşımı Yapıyorum öğrencilerimle Biz e, okul diyoruz ama e, Açıkçası bir paylaşım yeri Olarak ifadelendirmek daha doğru olur e, Çünkü herkes deneyimini ortaya koyuyor ee, öğrencilerimizle... Yani şimdi hiç tango bilmeyen dans tabii, etmemiş birisi bilmiyorum. geldiği Hı -hı. zaman atölyede ne ile karşılaşacak? Ne atölyede edecek? önce e, bu işin biraz hikayesiyle karşılaşacak daha sonra da hareketiyle karşılaşacak yani Hı -hı. sonuca doğru ulaşmaya başlayacağız. Bizlerin hareket anlayışı e, var arkasındaki gerçekleri yakalamak yani ve anı yakalamak ve hissi yakalamak aslında. Hı hı. Yani görünen şeyin arka, arkasında yaşanan ve o anda gerçekleşen hikayeyi bulmak aslında biraz yolculuğumuz öyle. Çok güzel. Evet. E, dansa bakış açımız biraz bu şekilde cevher ediyor çünkü e, bunun çok e, derin ve katmanlı olduğunu düşünüyorum. E, yüzeysel şeylerden uzaklaşma zamanın geldi gelmiş olduğunu düşünüyorum çünkü e, derin ve katmanlı e, sizde yaratacağı etkiler anlamında e, çok müthiş sinerjilere gidebileceğiniz bir durum oluşturabiliyor. Bunları gözlemlediğim için söylüyorum. Bizzat hayatımda da uyguluyorum. Bu atölyede bunları deneyimlemek için Tabii bir fırsat olacak insanlar. Fırsat olacak. Biz tango tango hareket skalasını nasıl gerçekleştiğini sarılmanın bile ne kadar incelikli olduğunu, sarılmanın ve ondan sonra harekete giden yolculuğun arasındaki tüm evreleri ve bizzat deneyimlemeleri üzerine kurulu bir hareket atölyesi de yapacağız. Yani sadece tangoyu bir dans olarak sadece eşli bir dans olarak algılamıyorsunuz ama? Bu kadarıyla bütünlüğü içerisinde bütün enerji paylaşımı, bütün o sinerjinin oluşturulmasıyla birlikte bir hareket deneyimi olarak Tabii ifade çok, ediyorsunuz. Çok doğru söylediniz, çok iyi bir tanımlama olur. Bu. Bunu da deneyimleme şansı olacak. 21 Eylül'de Tango Filmleri Festivali'ne katılan şu andaki sevgili dinleyicilerimizin o gün gösterilecek olan filmlerden bir tanesi Pichuco. Sohbete girince tabii sohbetin sohbetin sonu yok. Sohbet çok uzayacaktır. <gülüyor> Pichico filmiyle ilgili birazdan konuşacağız ama Pichico filminin e, e, trailerını internette bulabilir e, merak eden dinleyicilerimiz oradan bakabilirler. Şimdi o trailerda yer alan e, parçayla devam edelim. Orada kullandıkları parça. "Pake Bailen Los Muchachos'u dinleyelim ve arkasından Pichico ile ilgili konuşalım. Bailen todos compañeros Que este tango Lleva el paso En el lento ir y venir Del tango va La frase dulce Ella baila en otros brazos Prendida, rendida Por otro amor No te quejes, bandoneo que me duele el corazón quien por celos va sufriendo su cariño va diciendo no que te quejes cuando yo que esta noche toco yo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 No te quejes, bandoneo, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneo, que esta noche toco yo. Va que bailen los muchachos, hoy me toco es una milonga bailan los muchachos, vi a tocarte bandoneon, la vida es una milonga. Bandoneon dokunuşuyla dans eden dostlar için hayat bir milongadır <gülüyor> diyor parça. Siz ne diyorsunuz? Ben muhteşem diyorum. Başka hiçbir şey diyemem. <gülüyor> Çünkü bunlar e, kurgulanıp yazılmış şeyler dili yaşanıp e, aktarılmış şeyler. Yani. Evet aynen öyle. Hissedilmiş evet. aktarılmış şeyler. Yani. Bir troylo bestesiydi. E, hmm. 1942 tarihli muhtemelen ve sözleri de e, Tangu'nun yine muhteşem şairlerinden Enrique Kadikamo'nun sözleriydi. E, bir Anibal troylo parçasıydı. Tabii ki troyloyu anlatan bir film için e, bir troylo bestesinin kullanılması çok şaşırtıcı değil. Evet. Ama oradaki enteresanlık tabii bu yorumu, troylo yorumu değil de genç orkestraların orkestralardan bir tanesinin biz mesela El dinledik. afront orkestrası seslendirdi. Onlar da aynı şekilde o genç orkestralardan birinin yorumunu kullanıyorlar. Çünkü aslında bir yerde tangonun yeniden canlanmasına dair 2000'lerden sonra özellikle hı hı. yeniden canlanmasına dair bir belgeseller, bir dokümanlar oluşturuluyor. Evet. Pichico filmi de bunlardan bir tanesi. Siz öncelikle isterseniz biraz bu tango filmleri festivalini organize ederken Sinefilia Tangera hı hı. ile birlikte yapıyorsunuz onun evet, Sinefilia evet. Tangera nedir ondan biraz bahsedin sonra biraz da Pichico filminden bahsetmiş olalım bildiğim kadarıyla aslında bu... özetle özetle bu organizasyonun asıl amacı asıl hedeflediği şey bir gün kendinize ayıracağınız bir günle dansa bakış açınızı ve dünyada oluşmuş 6000 küsur dans formundan bir tanesi olan tangonun deneyimlemesiyle ve filmiyle beraber belgeseliyle beraber orada olmak ve yeni bir sinerji aramak aslında. Bir filmle, Bizim... daha sonra sohbetle ve evet, daha sonra evet. da bir atölyeyle bütün bir gün bir, e, bir tango deneyimi yaşama şansı var. Gerçekten şansı Çünkü biz tango e, öğrenilecek bir şey ya da dans öğrenecek bir şey olarak bakmıyoruz. Deneyimlenecek bir şey olarak bakıyoruz. E, öğrenme e, başka şeyler için geçerli aslında. Deneyim çok daha değerli. Sinefilia Tangera e, bir gezici aslında seyyar tango e, kısa film ve belgesel festivali aslında. Evet, doğru evet. mudur? Evet, doğrudur. Bu çok güzel bir arşivi olan ve bunu dünyada paylaşan hı hı. E, çok güzel bir organizasyon bu ee, Leonel Mitra öncülüğünde. Evet Tanguf <gülüyor> Leonel Mitra öncülüğünde oluşturulmuş bir şey 30 ülkeden toplam 250 veya üzeri evet. çağdaş e, film e, barındırıyor repertuarında barındırıyor, ve, evet, evet. ve dünyayı gezerek bu film gösterimlerini yapıyorlar. Esasında. Tabii bu paylaşımı yapıyor. Evet harika. Yani seyir bir film festivali ve Doğru. Türkiye'de de sizinle birlikte. E, 20-22 Eylül tarihleri arasında özellikle de 21 Eylül Cumartesi günü sizinle birlikte gerçekleştirecek bu gösterim. Nerede olacak? Önce onu da hep söyleyelim. beraber gerçekleştireceğimiz bir şey olacak. Katılımcılar ile beraber. <gülüyor> Çünkü biz de bilmiyoruz açıkçası bunun bize ne getireceğini ne götüreceğini. Zaten anlık yaşamayı severiz biz <gülüyor> dansçılar <gülüyor> olarak. Çünkü anda kalma başarısı için uğraşıyoruz bütün ömrümüz boyunca. Bence öyle düşünüyorum. Harika. Ee, bir sunumdan daha çok bir koreografik yapıdan daha çok doğaçlamanın peşinde olan bir dans olduğu için tango. ...biz de onun derinlik ve katmanlarına nasıl inebileceğimizi hep düşünmüşüzdür. Bu anlamda e, tabii araştırmalarımız falan... ...çok e, geliştirdiğimiz şeyler de var, deneyimlerimiz de var. Bu zaten ben öğrencilerime yapıp... her zaman şunu söylüyorum. yani Ben e, hiçbir zaman size öğrendiğim bir şey değil... ...deneyimlediğim şeyi anlatıyorum. Bu çok değerli bir şey. Çünkü benim deneyimim sizin deneyiminizle beraber başka bir hal almaya başlayacak. Çünkü hepimiz e, farklı olmamıza rağmen biriz aslında... Bu filmle da bu da filmle birlikte yani bu film festivaliyle birlikte doğaçlama bir şey yapıp bir hareket yapıp aslında Hı -hı. İstanbul'da Hı -hı. E, böyle bir e, suya taş atıp tamam bakalım ederim. nasıl canlanacak onu göreceksiniz o zaman. <gülüyor> evet, bu diyelim. da doğa aştırma olacak öyle Peki, inşallah. Gayet güzel. Nerede gerçekleşecek onu da söyleyelim. Beyoğlu'nda Grand Pera'da gerçekleşecek e, bu aksiyonumuz. E, oraya bekleriz herkesi biliyorsunuz. Grand Pera'da e, Film gösterimi de orada olacak. Hepsi Söyleşi tamamen, ve atölyede evet, orada tamamen olacak. Tamamen atölyelerin hepsi orada gerçekleşecek. E ee, birlikte sohbetlerimiz, danslarımız hep devam edecek. Bu arada müsaadenizle Buyurun. sosyal medya hesaplarımızı biz e, bir hatırlatalım sevgili dinleyicilere. E, El Alt Çizgi Fouaye adlı Instagram hesabından ve El Fouaye Facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz. E, bir resmimiz var. O zaman bir e, davetiye de buradan hediye edelim mi? Ne dersiniz? Tabii ki. İzleyenleri, izleyenleri çok bizi da çok mutlu oluruz gerçekten. O zaman iki kişilik bir davetiye hediyemiz olsun. Olsun. E, bizim Instagram Elfoyece'nin Instagram hesabında e, Aydın Hocayla birlikte olan bir fotoğrafımız var, en son koyduğumuz. Onun altına ilk yorum bırakana buradan iki kişilik bir davetiye hediye etmiş olalım. Büyük keyifle. Davetiyemiz neyi kapsıyor? Onu da söyleyelim. Cumartesi günkü e, bu üç aksiyonu kapsıyor. Yani film. Ee, söyleşi ve Hareket Atölyesi. Harika. Filmden bahsedecektik. Pichico adlı bir belgesel filmi. Martin e, Turnes'in yönetmiş olduğu 2014 yılında yanılmıyorsam çekildi bu e, film. Hmm. Bu aslında şöyle ben hikayesini biraz biliyorum. Biraz evet. da içinde e, olma şansını elde etmiş gibi oldum. Böyle çok ucundan da olsa e, dokunmuş oldum. E, şöyle bir şey ki bu e, Troilo'nun sanırım kuzeni ya da yeğeni Francisco Torne bir gün e, evinde bir oda dolusu işte notayla karşılaşıyor. Evet. El yazması notalar. <gülüyor> Ve daha sonra EMPA, e, Popüler Müzik Okulu'ndaki hocaları e, buluyorlar. Diyorlar ki hani böyle böyle bir oda dolusu nota var. Bunu ne yapacağız, ne edeceğiz? Ve e, Juan Carlos Cuachi, yanılmıyorsam, önderliğinde EMPA'daki yani Tango Okulu'ndaki diğer hocalarla birlikte bu arşivi... E, ele e, alıyorlar tarıyorlar, dijitalize ediyorlar e, daha sonra bunları notaya dijital notasyona aktarıyorlar kayıtlarla karşılaştırıp e, doğrularını yanlışlarını kayıtlarda Troilo Orkestrası'nın yaptıkları değişiklikleri de not ederek o el yazması arşivi hem korumaya alıyorlar hem de dijitalize ederek kalıcı bir hale getiriyorlar. Müthişman Böylelikle esasında bu esnada tabi Troilo'nun müzik serüveninin içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü 500'e yakın e, nota elden geçiyor bildiğim kadarıyla ve bu e, Martin e, Turnes'in yönetmenliğinde bir belgesele dönüştürülüyor esasında. Söylenen şey ise işte farklı jenerasyonlar ve stillerden müzisyenlerle röportajlar da yapılarak Arjantin müziğinin ve tango tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Anibal Troilo'nun çalışmaları üzerinden bir müzikal yolculuk. Esasında bir müzikal serüven. Burada röportaj yapılan e, isimler de var. Bunların arasında Javier Cohen, Francisco Torne, Jorge Carcavaggio, Juan Carlos Coati. Şu anda e, bu NSS'deki tango orkestrasının şefidir. Gabriel Soria ve Horacio Ferrer Horacio Ferrer Ulusal Tango Akademisi'nin başkanı, başkanı ve çok önemli Bir şair ve <gülüyor> Edebiyatçıydı Rahmetli oldu o rahmetli olduktan sonra Gabriel Soria Başına geçti Ulusal Tango Akademisi'nin onlar da var Röportajlarda Raul Garella Marcelo Gatia Jose Colenquillo ki Pepe Troilo'nun son piyanistlerinden Bir tanesidir Leopoldo Federico keza ile e, beraber çalışmış hmm, dünyanın hmm. efsanevi bandan örgütlerinden bir tanesidir. E, Nelly Vasquez, e, Daniel Piazzola, Piazzola'nın e, oğlu, Julian Peralta, e, Luis Salinas, Valtel Laborda ve daha birçok isimle bir çok, röportajlar öyle. yapılmış ve böylesi bir belgesel oluşturulmuş Pichico filminde. Cumartesi günü e, Pichico filmini ve arkasından Söyleşiği ve arkasından da e, Tango Atölyesi diye adlandırdığımız bu e, tango keşfini, evet. hareket keşfini e, bizlerle birlikte e, paylaşabilirsiniz. Biz de orada olacağız inşallah. İnşallah. Bir, aksilik olması ve e, Elif Fuece dinleyicilerle birlikte Hı -hı. E, bu deneyimi de sizle paylaşmak istiyoruz. Ve arkasından pazar günü de e, Abrazos Imborrables diye bir film gösterimi olacak. E, şimdi sözü yine çok fazla uzatmadan biraz müzikle devam edelim. E, Abrazos Imborrables'in trailerında kullanılan Pocas Palabras'ı dinliyoruz Sexteto Milonguero'dan. <gülüyor> Seni sas de las Solo quiero hacerte ver que, aunque no lo quieras creer, hay de tanto Este no siento, a siento un loco palpitar en mi viejo corazón. Y es que al fin te a hallar. Pocas palabras vieja, mía, cas palabras Pocas Palabras, vieja amiga. Pocas Palabras es mejor. Ne demek biliyor musunuz? Az kelime dostum, eski dostum diyor. Az laf daha iyidir. Ee, şarkının sözlerinde belki de evet. Gerçi şu an bir sohbet esnasında, sohbet esnasında oldun için Bize biraz bir şu an e, bizde ters oluyor ama şarkının sözlerinde kaldırmak niyetinde değilim dünün küllerini o unutulmaz dünün sadece görmeni istiyorum inanmak istemesem bile silinmez aşk diye bir şey var evet. diyor ee, ve buradan tabii orada bahsettiği Hay Amores Imborables diyor yani silinmez aşk diye bir şey var e, silinmez aşklar var bunu e, Abrazos özür dilerim Abrazos Imborables adlı filmin ee, yine trailer'ında kullanmışlar. Biz milyon evet. Milongero'dan dinledik. Javier'in sesiyle. Pocas Palabras. Abrazos e, Imborables filmi pazar günü gösterilecek. O evet. nerede olacak? O aynı yerde değil. Bizim, ee, bizim okulumuzda olacak o. Yine Beyoğlu'nda olacak. Mis sokakta gerçekleşecek. Hı hı. E, bu tabii festivalin e, cumartesi günü asıl... E, Evet, Esas bir gün, günümüz o, o cuma günü. günü ama e, cuma akşamından 1 milyon gayla festivali. Hoş geldin, merhabalar. Karşılıyorsun e, evet, hoş geldin. Olsun. Dolayısıyla tango severleri ona da duyurmuş olalım. Evet. E, ne zaman tam olarak nerede gerçekleşecek o milyon? O da okulumuzda gerçekleşecek. Cuma akşamı olacak. E, Taksim'de. Taksim'de. Ondan sonra Beyoğlu'nda. Beyoğlu bir Beyoğlu sokak. Cumartesi günü e, bu film gösterimiyle festival başlamış olacak. Cumartesi akşamı da Bir Milonga ile devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz. Evet, devam o edelim. nerede? O da e, gene Pera'da e, başka bir salonda olacak. Dolayısıyla tango severler bu harika etkinliğe akşamında Bir Milonga ile enerjilerini zirveye taşıyabilirler tabii, tabii, o zaman. Taşıyabilirler. Gece zaten 3'e 4'e kadar sürecek. Peki pazar günü Pazar günü e, okulumuzda olacağız gene. Yine orada kısa bir film gösterimi gerçekleşecek. Daha sonra e, yine uygulama devam edecek. Dans uygulaması devam edecek. Ama bu yani e, katılımcılar orada özgürce dans edecekler. Bu biraz daha tango bilenlere, tango severlere, tangerolara. Yani diyelim öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Evet. Pratica longa demişsiniz ona ama bir insan tango günler. yapmıyorsa tango olmuyor anlamına gelmez. Çünkü çok e, dans eden herkese açık yani. Evet, kesinlikle. Dans etmek açık. Isteyen, daha isteyen de, de ablasına de gerek yok. Harika. Pazar günü saat dörtte... Abrazos Imborables adlı film gösterimi olacak. Pablo Hadiş Yönetiminde Pablo Hadis'in yönetmenliğinde çekilmiş bir film. Bu filmin içeriği ise biraz daha aslında Tango serüveninin son yıllarını anlatmakta. Yani Arjantin'de Tango'nun yeniden dirilişi, onun dünyada kabul edilişi, yıllar boyunca kamuoyundan gizlendikten sonra işte Tango'nun... Belirli bir şekilde güçlü bir şekilde hatta varlığını dünyanın dört bir yanına yaymasıyla onun dönüşünü anlatan bir yine belgesel film esasında bu. Bu esnada birkaç soruya cevap arıyor bildiğimiz kadarıyla film. Tango'nun geri dönüşünden sorumlu olanlar da dahil olmak üzere çağdaş tango efsaneleri... <gülüyor> Tango neden bu güçlü dünya sahnesine geri döndüğünü açıklamak için görüşlerini ve ilk elden hesaplarını paylaşıyor e, demişler e, neden bu kadar çok ülkede ve şehirde milongalar dolu gençlik neden tangoya dönüyor? 1800'lerin sonundan bu yana 2000 yılında böyle bir güçle geri dönen kültürel bir ifade neden acaba oluşuyor? Hangi temel ihtiyaçlara cevap veriyor ve bu mevcut toplumumuz hakkında neler söylüyor? Sorularına yanıt arayan belgesel niteliğinde ve dansın özellikle son yıllardaki gelişimine dair röportajlardan oluşan bir belgesel film aynı zamanda bu ve bu filmleri başka bir yerde görme şansımız yok. Bunu da hatırlatmak gerekir. Evet. Bunlar çok vizyon filmleri değil. Piçiko'nun daha önce İstanbul Film Festivali'nde gösterildiğini hatırlıyorum. Ee, yanılmıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa ama böyle festival veya bu tarz özel organizasyonlarda ancak izlenebilecek filmler internete de çok bulma şansımız yok. O yüzden ilgilenenlere bu festivali kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Derken Abrazos imborablesin, yani Unforgettable Hugs yani bir yerde silinmez e, kucaklaşmalar, sarılmalar Adlı filmin temel sorularından bir tanesini ben size şimdi yöneltmiş olayım. Hangi temel ihtiyaçlara cevap veriyor bu Tango Abrazo dediğimiz şey? E, tango Yozulu 1999 yılında başladı ama bu soru hep var zaten. Sürekli artan bir tempomuz, sürekli artan bir fazlalıklı sarılmamız başladı. Tango abrazo nedir? Tango sarılması, kucaklaşması Sarılma, nedir? Sarılma, kucaklaşma bir... anlamında bir şey abrazo. Siz açıklayın önce isterseniz. Daha çok ben hani kavramlar ve kelimeler üzerinden değil de daha çok enerjiler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Bizde neden bu kadar fazla katılımcı olduğu ve şu anda dünyanın hemen hemen her yerinde tangonun varlığının olmasının sebebini araştırmak aslında biraz da bilim işi. Ama benim hissettiğim şey başka. Burada Bence dansın bir büyüsü var. Hareketin yalan söylemediğinin ve dansın büyüsü var. İnsanlar konuşmalarıyla birbirleriyle iletişim kurmakta çok zorluk çekerken 30, 30 santimlik güven alanı içerisine girip orada daha farklı bir titreşimle birlikte hareket edebilme isteği içerisindeler. Aslında birbirlerini daha yakından tanımak istiyorlar sorun da bu. Biz gittikçe uzaklaşıyoruz çünkü öyle düşünüyorum. İnsanlar olarak. Evet insanlar olarak gittikçe uzaklaşıyoruz. Çünkü... Ee... Birisiyle konuşurken elimizde telefonla şey yazmayı çok <gülüyor> önemsiyoruz biliyorsunuz. iki üç işi bir arada yapan arkadaşlar çok fazla var. Ben o konuya çok yetişemedim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla odaklanmak istiyorum ki aslında ne iş yaparsanız yapın odaklanma meselesini çok ciddi ele almanız gerekiyor. Zaten bir kişiyle konuşurken gözlerin içine bakın Bakmak diye gerekiyor. bir adab-ı muaşeret <gülüyor> öğretisiyle yetiştirildikten sonra... Birisiyle konuşurken üç kişiyle aynı anda mesajlaşan insanlarla <gülüyor> iletişim Bunları kurmak zorundayız. o zaman yapacak bir <gülüyor> şey yok. Peki, yani. Yetenekliler. <gülüyor> e, fakat burada tabii e, temel arayışın iletişim olduğunu düşünenlerdenim. E, tabii sadece bu kendi başına bir açıklama getirmez. Yani çok katmanlı ve boyutlu olduğunu düşünüyorum bu olayın. E, fakat Tango'da dans... temel amaç bir daha tekrar edelim orayı. İletişim mi diyorsunuz? Bence iletişim Yani insanlar birbirleriyle daha farklı boyutlarda İletişim girmek istiyorlar? Çünkü Çok Anlık bir iletişim kurup Anlık bir ortak enerjide buluşup Birkaç parça boyunca dans esnasında Bunu paylaşıp daha sonra aslında ayrılıyorlar e, Tabii tabii e, bu yani Birleşip devamlılık diye bir şey söz konusu değil. Birleşip ayrılma diye de bir şey söz konusu Söz konusu değil çünkü Anın içerisinde gerçekleşen bir şeylerden Söz ediyoruz yani Aynen. oradaki Ona şahit olmaktan söz ediyoruz aslında Anın içerisinde hareket eylemenizle de müziğin buluştuğu ve bir atmosferin içerisindeki birçok enerjinin ve frekansın buluştuğu bir noktada kendi nötrünüzü arıyorsunuz aslında. Dansa böyle bakıyorum. Nötr o dinginlik noktasını arıyor aslında dansı bence. Peki sizce 2000'li yıllardan sonra dünyada bu kadar popüler hale gelmesini sağlayan şey oradaki sihir nedir acaba? Ya bu çok katmanlı yani Sadece bir şey söyleyemeyiz. Açıkçası ama tabii tangonun kendine ait bir sihri var. Net yani. Çünkü e, enerji olarak ifade edilen bir danstır. Enerji e, bizim açıklamamıza göre ya da pozitif bilimlerin bize vermiş olduğu tiyolarla beraber hissettiklerimizi e, bütünleştirirsek şöyle bir şey çıkıyor. E, sağlıklı insanın 62-68 megahertz titreştiği biliniyor. O titreşimlerin bir alan yarattığı bu alanında aura olduğunu biliyoruz. Düşünsenize e, tanımadığınız bir beden ve auranın içerisine giriyorsunuz ve orada... Ee, aslında sizi tanımlayan frekans yani sürekli akan ve sizi tanımlayan frekans karşı tarafla bir rezonansa giriyor. O rezonansın aslında uyumunu arayan şey olarak düşünmemiz gerekir dansı. O rezonansın uyumunu arayan insanlar olarak düşünmemiz gerekiyor. Sadece bunu eşli dans olarak bakmak da doğru değil. Çünkü milonga gecelerimizde milonga gecelerimizde birçok birçok e, dansçının katıldığı Milonga gecelerinde büyük bir sinerjiden de söz ediyoruz Tabii. çünkü orada çünkü bütün e, frekanslar her frekanslar bir araya gelip kocaman bir dalga, bir, sinerji, evet, bir dalga yaratıyor e, bu dalga da aslında e, kendi yerini dünyada buluyor çünkü bu bir yetişim ihtiyacı gibi duruyor bu bir kendini tanımlama ihtiyacı gibi duruyor çok şey katabiliriz işin içerisine. Yani dünyada eksilen bu iletişimin ve aslında e, özgürleşme adı altında yaşadığımız bu yalnızlaşmanın e, bir e, tango abrazo ile tango kucaklaşması ile evet. e, başka bir e, ihtiyaca cevap verdiğini de söylemek mümkün müdür acaba? Kesinlikle mümkün çünkü sarıldığınız zaman kalp kalbe karşı oluşuyor yani sizin eksik tarafınızı tamamlayan bir şey var. Buradaki, Peki. buradaki Yin Yangı düşünmekten daha çok bütünlüğü düşünmekte çünkü çok e, nimetler var. Çünkü Yin Yang'da kaldığımız müteçhe egoda kalıyoruz. Ama dans egoyu kabul eden bir şey değil. Bir taraftan da. Yani tabii çünkü e, düşünsenize insanoğlu gelmiş geçmiş 6 bin küsür, 7 bin'e yakın dans formu üretmiş. Yani bu bize ne ifade ediyor acaba? 3 bin 500, bin dil olduğu şu anki bilgilerime dayanarak söylüyorum. Olduğu bir dünyada. 6 ee, bin küsür tane dans formu neyi ifade ediyor? Dans acaba? Yine bir olarak düşündüğünüz şey. zaman insanlığın varolundan varoluşundan beri e, süre gelen bir iletişim metodu Kesinlikle ve yani. farklı farklı bu bedensel iletişimle aslında 6000 bin küsür tane de dil oluşturulmuş oluyor bir, bir nevi. Yani bakarsınız omuz omuza dans eden insanlar görürsünüz orada bir otoriteye duruş biçimi sergilenir aslında bir e, dinsel tema içerisinde hareket olgusuyla beraber ulaşmak istediği noktaya giden bir birisini görürsünüz. Bu da bir dansır. Yani günün sonunda aslında hareket eyleminin safiyane olması ve yalan söylememesi bizi çok cezbeden bir noktada. Hmm. O anlamda e, tangoyu ve bütün dansları herkese çok şiddetle öneriyorum. Çünkü bu işin içerisinde kreatif e, sanata e, yakın bir düşüncenin geliştiğini görmek zorundayız. Ve bana kalırsa da dans sanatı aslında hak ettiği noktada değil. Ee, bu tip organizasyonlarımızla insanların katılımlarıyla, paylaşımlarımızla onların getireceği yeni sinerjilerle daha da büyük, daha da büyük güzel organizasyonlar yapıp daha da iyi sarılmalar ve keşifler yapabiliriz. Harika. Ben çünkü e, Carlos Vega'nın dediği gibi bir keşiftir bir yolculuk bir keşiftir. evet. Aynı zamanda. Çok güzel. Aydın Koca Musa. 2010 sohbetimiz... yılında söylediğim bir laf söylemek isterim çünkü e, tango'yu hep tanımlamak istemiştim kendimce. E, ama onu hep beklemiştim kafamdan geçirmeden, e, içimden çıkanını söylemek istemiştim ve 2010 yılında tangonun, tango enerjiden. ...sinerjiye bir yolculuktur... ...ifadesini kullandım. Harika. Çok güzel evet. bir tanımlamamış. Burada bir küçük mola verelim... ...müsaadenizle. Tamam. Sohbetin sonu gelmez... ...çünkü sevgili Aydın Koca Musağlu'yla... ...sohbetimiz <gülüyor> devam ediyor. Tango Filmleri Festivali'ni konuşuyoruz. Aynı zamanda... ...bir tango yolculuğu evet. sohbeti de... ...yapmış oluyoruz. <gülüyor> yapmış çok keyifli. <gülüyor> e, festivalle ilgili detayları... ...Tangoist'in e, web sitesinden... ...veya Instagram hes hesabından... ...Tangoist Dans Okulu hesabından... E, Detaylara ulaşabilirsiniz. Biz de buradan birazdan hikayede kendi Instagram hesabımızda paylaşacağız. Bu arada az önceki davetiyemizin en hızlı davrananını XXI Believe in Monsters diye okuyorum. Yanlış okumuyorsam inşallah. Ee, bize eğer direkt mesajla, direct mesajla iletişim bilgilerini ulaştırırsa e, iki kişilik davetiyenin sahibi olmuş olduğu. E, ama ilgi yoğun hocam. Yani bence bir e, davetiye daha verebiliriz program bitmeden. Ne dersiniz? Vallahi neden olmasın. Dans isteyen herkesle paylaşmak istiyorum yani. Çok güzel. O zaman e, bizi dinlemede kalın diyoruz. Ve şimdi Sevgili Aydın Koca Musa Olduna program yapma teklifimizden sonra kendini anlattığını, kendini bulduğunu düşündüğü tango parçalarından birkaç tanesini de onun önermesini istemiştim ve ilk söylediği müziklerden bir tanesi La Peregrinación adlı parçaydı. Sexteto majör yorumu. Çok enteresan bir müzik. Çok enteresan bir yorumdur. Parçanın da hikayesiyle birlikte sohbetimiz birazdan devam edecek ama şimdi Sexteto Major'dan dinliyoruz. La Peregrinación. La Peregrinación. Bu müthiş müziği bize hatırlattığınız için çok teşekkür ederiz sevgili Aydın Koca Musaoğlu. Ee, Instagram hesaplarımızı hemen tekrar hatırlatalım. El Alt Çizgi Fueye e, ve Facebook'taki El Fueye sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Şu an Tango Filmleri Festivali'nin yaklaşımına yani o yaklaşan tarihe istinaden Aydın Koca Musaoğlu Tango İstans Okulu'nun kurucusu ve baş eğitmeni sevgili Aydın Koca Musaoğlu ile harika bir tango sohbeti yapıyoruz esasında La peregrinasyonu bize hatırlattığınız için teşekkür ederiz tekrar Aydın Hocam ben parça hakkında biraz bilgi vermeden önce sizin neden bu parçayı ilk olarak bu parçayı söylediğinizi gerçekten çok merak ediyorum aslında çok derin bir etkileşim yaşadığım bir parça oldu biraz da küçük bir araştırmayla beraber aslında kompozitörünün, kompozitörünün farklı bir yaklaşımda başladığını gördük ki sen daha çok bilgilendireceksin bizi zaten o konuda e, fakat burada dikkati çeken konu şu aslında zaman aralıkları içerisinde o değişim ve dönüşümün tınıların üzerimizdeki etkileri açısından da çok farklı noktalara getirdi bizi. O anlamda aslında seçtim. E, normalde e, orijinal kompostör ve orkestrasını çalmayı çok seven birisiyim. Hı hı. E, çünkü o anki yaşanan e, hikayenin e, kendisidir aslında o. Hatta küçük bir anım da vardır şeyle ilgili Carlos Tisserli ile ilgili. Ee, ...onu ummuyorum uzun ileri tarihlerde konuşuruz. Yok yo buyurun ee, madem yeri gelmişken. Şeyde e, tabi bu parçalar çok eski kayıtlar olmasına rağmen müthiş bir derinliği var açıkçası. Yani evet. tango müziğinin müthiş bir derinliği Kesinlikle. var yani. Bu kadar büyük bir birikimin gelmesi o, o dönemin orkestralarının. Ee, aslında neyle ilintili çok fazla bilemiyoruz ama o tınıların çıkması çok güzel olmuş bence yani. Çünkü o zamanları bize hissettiren bir yanı da var. Ee, ben mesela dans olarak, iskandili ile ilgili olayım, bir anıdan bahsetti. şey yapacağım şimdi o, o konuyla ilgili. Yani harekete döndüğümüzde, e, şeyde sevgili Pelin de e, bir parça üzerine çalışıyorduk. E, parça'yı dinlemek e, önce benim için çok esas teşkil ediyor. E, neyi yapacağıma karar vermem Hiçbir zaman parçada. Sadece dinlerim ve onu bana hissettirdiği şeyi yakalamaya çalışırım. Çünkü o parçanın sizin üzerinizde, hücrelerinizde dolaştığı zamanki titreşimlerin yaratıcı hareketi bilemezsiniz. Yani hı hı. buna şahit olmanız gerekir. Parça hareketi sizin bedeninizden kendi çıkarsın, Kendisi müzik çıkarmasına kendi çıkarsın, buna müsaade etmek Zaten lazım Zaten tüm mi? paylaşımlarım, atölyelerim hep bunun üzerine kurulur. Yani de aslında bir eğitmen değilim kesinlikle. Ama var olanı çıkartabilen insanlara çok hayranım. Esasında eğitmen, öğretmen olmaktan önce dansçı olmak gerekir. Kesin. Değil mi? Şimdi tabii yani dans hareket evet çok değerli şeyler dansçı olmak çok değerli bir şey. Bugünkü aklım olsa açık konuşayım en az 10 yıl dans ederdim ondan sonra eğitmenlik yapardım. Öyle evet, Harika, Ama güzel. şöyle bir şey var aslında e, bu bizim yani biraz zorunlu da geldi bize çünkü e, ilk başladığımızda biz 1999 yılında başladığımızda bir camiaydık biz. Çok daha küçük, bugünden tabii, tabii, çok, tabi, çok, çok küçük bir camiaydık ama çok samimi bir camiaydık, çok sarılan bir camiaydık. Ve ister istemez hızla birilerini de <gülüyor> evet. camiaya katmak için eğitimci rolünü üstlendiniz tabii. Hayır, üstlenmekten daha çok buna teşvik edildik biz. Hı -hı. Yani o dönem eğitmenlerimiz sağ olsunlar bizi teşvik ettiler. Çünkü onlar da bu işin çok yayılması ve büyümesi taraftaraydılar. Hepsi de çok samim ve iyi insanlar yani. Ee, hala diyaloglarımız sürer sohbetlerimiz sürer kendileriyle ama sanki bugün Şeyde... gelinen noktada acaba işte o bahsettiğini sizin değindiğiniz önce dansçı olmak noktasını <gülüyor> biraz en azından bizim ülke için konuşalım biraz kaçırıyor muyuz yani hemen dansçı olunduğunu hissedildiği anda hemen öğretmenliği eğitmenliğe mi geçiliyor acaba o çok güzel ifade ettiniz yani evet. bugünkü aklım olsa 10 sene dans derdim dediğiniz harika Kesinlikle. o dansçı olma duygusunu gerçekten yaşamak ve performansı biraz daha yükseğe taşımak Hı -hı. biraz daha tangoyla bir e, tabiri caizse daha fazla hasbihal olmak kısmını acaba hızlı mı atlıyor e, şimdiki kuşak ne dersiniz Valla kuşak olarak eleştirim olmayacak. Zaten bizim birbirimizi anlamamız için yaşadığımız bir hayat gibi duruyor. bu ay kuşağıyla, x kuşağıyla birbirini nasıl kaynaştıracağımızı bulmaya çalışıyoruz ama... ...tango zaten bunların önünde giden bir şey. Hepsinin kaynaştığı bir nokta sonuçta yani baktığımızda. Ve en samimi ve en işten olanım. Ee, aslında burada temelde nasıl bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor... Yani dansı yaşamak noktasının biraz altını çizmek lazım sanki Şimdi onu, onu şöyle ifadelendirebiliriz. Hemen iki tane kelime üzerinden gidip e, çok rahat anlayabileceğimiz bir noktaya getirebiliriz. Olmakla yapmak arasındaki fark olarak düşünüyoruz biz bunu. Biz olma peşinde, oluşun peşinde olmayı tercih ediyoruz. Yapma başka bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. Yapmanın başka bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hı hı. bir şeyi yapmak başarmak anlamına geliyor. Oysa ki... Ol, Olması, oluşması aslında e, bizi başka bir noktaya çeken bir özelliği var. Yani oluşu gerçekleştirmek. Peşinde olduğumuz hikaye bu kadar aslında basit. Manada. Güzel, çok enteresan. Peki şu evet. disali olan bilgi hmm, şöyle... an, e, anıyı Şeyde, atlamayalım. E, tabii eski kayıtlar bunlar. Elimize geçen kayıtlarla beraber e, tabii verimleri düşüyor galiba. Bu teknik bir olay tahmin ediyorum. E, verimler düştükçe tabii e, sonra onun üzerine belli şeyler e, yapılıyor galiba. Teknik olarak detaylandırmalar yapılıp daha dinlenebilir ve o hoş bir hale getiriliyor. Şimdi benim yakaladığım bir şey vardı. Bir bandonyon tınısı vardı. Hı. Şöyle e, bir parçayı e, sevgili Pelin Hoca ile e, beraber dinleyip yorumlamak istedik. Carlos Sali parçası, Nuevo Puntos. E, orada derin dinlemeye başladığınca ben... E, e, kulağımın hassaslığından değil yani öyle bir iddiam yok açıkçası ama bir tınının orada e, bir rezonans yaptığını duydum <gülüyor> ama bu e, normal dinlediğinizde asla duyacağınız bir şey değil yani benim Hı. o anda fark ettiğim bir şey oldu bu sonra e, sevgili pen hoca ile kurucu eğitmenlerimizden o da paylaştım. Ee, Onda daha sonra biraz dikkat edince Fark etti demek ki hayat biraz daha Derinlik işi olsa gerek diye düşündük beraber. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş, çok güzelmiş. Evet. Peki hocam hızla tabii, e, Fark etmediğiniz ama programın sonuna Yaklaştık hmm, evet. <gülüyor> e, Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Diye sözü size bırakacağım ve arkasından Hazırlı Dizali'den bahsetmişken Bir Dizali parçası ile bitireceğiz e, Ama e, La Peregrinasyon'dan hmm. söz edeceğiz demiştik hmm. Esasında Peregrinasyon, haç yolculuğu demek ve bunun bestecisi Ariel Ramirez bir Missa'nın içerisinde. Esasında bir dini müzik olarak bunu yazıyor evet, ve bu Sexteto Mayor bunu tangoya yorumluyor. Şu an tabii vaktimiz çok kısıtlı olduğu için daha fazla o zaman üzerinde duramıyoruz maalesef. Ben başka bir programda yine sizi anarak bunun hikayesini anlatırım. Son olarak Söyle. söylemek istediğiniz bir şey varsa diye topu size atmadan hemen önce bir çift davetiye daha verelim demiştik. Onu da o zaman şöyle yapalım. Yine aynı şekilde Instagram'daki El Foyce hesabımızın altında sizle olan Aydın Hoca ile olan fotoğrafımızın altına bu kez Tango Filmleri Festivali hashtag ile not bırakan ilk takipçimize bir çift daveti daha vermiş olalım. Son söz olarak neler söylemek istersiniz daha sonra Dissali ile de programı kapatacağız. Sanki biraz daha duyarlılıkları artırmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Ee, sanat ya da zanaatın aslında yaklaşım biçimi hep aynıdır. Fikir, e, kreatiflik. Yaratıcı hep fikirden gelir. Yaratıcılık hep fikirden gelir. Bunun için e, enerji araştırması gerekir. E, ve dans sanatı hem zor olmakla beraber hem çok keyifli ve iyi bir yolculuktur. Anna Harfin e, dans sanatı üzerine dansta amacınız süreciniz olmalıdır der. Bu çok değerli, bunu çok değerli buluyorum. Çünkü ...günümüz insanının hızlı tüketim... ...açılığı içerisinde yaşaması... ...dansı da bu kadar kolay tüketmesiyle ilgili aslında. Dans bir tüketim aracından... ...daha çok bir gelişim aracı olarak düşünülürse... ...bir sanat anlamı taşıdığını... ...ve size hoş frekanslar... ...yaratacağını düşünülürse... E, ...bence peşinden koşulması gerek diye... ...düşünüyorum. Bunu ben kendim yaptığım için değil... ...kendi deneyimimle ilgili değil... E, ...tango'nun bu kadar süratli yayılmasının... ...sebepleri olarak bunu düşünüyorum. Çünkü... E, Gerçek kendisini her zaman ifade eder. Tango da bir gerçektir. Bir sürü şey yaşamasına rağmen, tarihsel süre içerisinde aşağı inmesine rağmen, yukarı çıkmasına rağmen ki biliyorsunuz Junta dönemlerinde aşağı inen, yukarı çıkan bir Tabii. hal almış tango. Ama herkesin enerjisini koyduğu ve herkesin enerjisinden yaratılan sinerjinin görüldüğü bir durum var aslında. Kendisini bu kadar doğru tanımlaması, bu kadar yaygın olmasının ana sebeplerinden bir tanesi olduğunu düşündüğüm bir şey bu. Fakat tabii bunun yanında daha bir sürü şey var, ee, bir sürü eğitmen var bu işe, gönül vermiş insanlar, onların paylaşımları e, bizi bu noktaya kadar getirmiştir. E, ve biz de istiyoruz ki bugün bunu deneyimleyen arkadaşlarla beraber yeni sezonun başlangıcında hep beraber deneyimleyebiliriz. Nerede? Grand Pera'da. Nasıl hem filmlerini seyredip hem tarihsel sürecinden dem vurarak, nasıl bu dansın üzerine konuşarak, nasıl... ...bu dansın üzerinde konuştuktan sonra... ...bu dansı nasıl hissederize kadar... ...sarılmaya kadar ve hareket ötülüsüyle... ...bir bütünlük sağlayabiliriz... ...hepsi herkesi de bekliyoruz... Çok ...biz de. de dinledikleri için çok teşekkür ederim... Çok teşekkür ...kızımla ederiz. paylaştığım nezle... ...inşallah çok fazla... ...yok e, hiç e, hiç... E, hiç. Yani, ...harika noktalara değindiniz Aydın Hocam... ...çok teşekkür ederim... Evet, ederim. ...tango'ya çok... Davet cool. için. ...açık alıyor da ayrıca teşekkür ederim ortaç zaten sana... ...ayrıca teşekkür ederim kardeşim... Seninle biliyorsun bir şeyimiz var... ...küçük bir anımız var <gülüyor> eskiden... <gülüyor> Yine, <gülüyor> onu ileriki zamanlarda paylaşırsın Bir başka diyorum. inşallah programda ee, tamam Ve ayrıca sana çok saygı duyduğumda söylemek isterim Çünkü dünyanın en zor enstrümanlarından bir tanesiyle iştigal ediyorsun Çok teşekkürler sağ olun Tango'ya e, Tango bir iletişim dediniz Ve az önce de e, bahsettiğiniz üzere Esasında tek bir çıkış noktası yok Yok. Bir dönem arka sokaklarda, bir dönem bala salonlarında, bir dönem bütün dünyanın gözü önünde, bir dönem yer altında evet. yaşayan bir şey aslında tango. Dolayısıyla e, herkesi bu bir 21 Eylül'deki tango filmleri festivali, Taksim'deki festivali e, bir e, tangoyu deneyimlememiş olanlara bir fırsat olmuş olsun ama onun dışında herkesi bu iletişim yöntemine öncelikle dansa ve bunların içerisinde bir dil olan tangoya davet ediyoruz. Herkesin kendi frekansını bulması ve hatta kendi frekansını yaratabilmesi adına. Çünkü bu tangoyla mümkün. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aydın Kocam Musaoğlu eee Bugünkü programımızı Tango İstants okulunun kurucu ve eğitimine Aydın Koca Musavlu ile birlikte yaptık. 20-22 Eylül tarihleri arasında ama özellikle de 21 Eylül cumartesi günü Tango Film Festivali'nde, Tango Filmleri Festivali'nde buluşmak üzere haftaya El Foyce'de görüşmek üzere sevgili dinleyiciler hoşçakalın. El Tango'nun büyülü kutusu. Hazırlayan ve sunan Ortaç Aydınoğlu.